İzal Rozantel ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal, merhaba. Günaydın Ömer Hoca, günaydın. günaydın Özdeş, günaydın Feryal herkese merhabalar.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 Şahit hazırsanız, e, oturuyorsanız, Açık Gazetenin belki de en fazla ciddi alınan fakat en gayri ciddi karikatür programını başlatalım. Tamam. <gülüyor> Şimdi Kemal Gökhan Gürses, e, Kargakapısı adlı e, adını verdiği Instagram sayfasında paylaştığı bir karikatüründe e, duruşmayı kurguladı, Kavalan'ın duruşmasını. Kurguladı diyorum zira. E,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 Şimdi karikatüre bakalım isterseniz. Ee, karikatürde duruşmanın e, görüldüğü mahkeme, e, salonunu, e, ma mahkeme salonunda olduğumuzu varsayıyoruz böyle. Ee, Osman Kavala yargıç heyetinin karşısında dimdik bir pozisyonda dimdik ayakta duruyor. Arka planda daha böyle silik bir şekilde avukatlar biraz daha silik de olsa bazı izleyiciler falan görmekteyiz seçmekteyiz.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 Ee, şimdi dilerseniz bu duruşmanın bir gün öncesine yani dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de e, kadına yönelik şiddetle mücadele gününe e, gidelim. Çeşitli eylemler düzenlendi, bizde de düzenlendi. E, ben bu bağlamda bir başka sanatçıyı anmak istiyorum. Adı Şamsiya Hasani. Hatırlayacaksınız.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 Ee, ve çizimlerine ülkesini temsil eden bazı e, duygusal e, simgeler ekliyor, yani kırık bir müzik aleti, bir org, bir ut, e, dilek tutmayı simgeleyen o hindi bahçeciyi e, o kara bir saksının içinde. E, son olarak geçen hafta yeni bir e, çizimini paylaştı Şamsiye Hasani. E, bu çizimde de pek çoğunda olduğu gibi e, kendisini yine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 e, dolamış bir düğüm haline getirmiş yani böyle tamamen dolanmış işte ip ne demek istemiş e, Şam aslında e, bence bu çizim yeterince duygularını anlatıyor ama yine de çizimin altına iki satır eklemeden duramamış e, okumak istiyorum Lütfen. şöyle diyor son birkaç yılda her umutlu olduğumda bize ve ülkemize daha kötü şeyler oldu umudum yok artık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 Evet bir yandan dünyanın çeşitli ülkelerinde bu eylemler yapılırken Amerikalılar da aynı gün tesadüf eseri, Amerikalılar ve Kanadalılar tabii şükran gününü kutluyorlardı. Bu şükran günü dinledim siz de dile getirdiniz bolca. İlk İngiliz koloniciler yani pilgrimlerin 17. yüzyılda. Amcılar. Evet. evet kızılderilerle, Vampanoag. E, Kızılderilileri ortak düzenledikleri ve birlikte... Amerikan yerlileri, hoşlanmıyorlar evet. Kızılderili gelmesinden peki. Pardon, özür diliyorum o zaman kendilerinden. Ee, Avayganlarla işte paylaşıp yedikleri bir hasat şöleniydi ee, bu. Ve aynı şekilde de e, günümüzde bu Amerikan yerlileri su unsurlarından biraz ayrışarak biraz değil tamamen galiba ayrışarak, yalnız aile ve Tanrı'ya adanan bir e, hal aldı. E, böyle olunca da aynı Şükran günü e, Amerikan yerlileri arasında bir yaz günü olarak e, kutlanmaya başlamış. E, Bu tezat konusunda hem dünya basınında fakat daha çok da Amerikan basınında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 Robert Crump, R. Crump diye atıyor imzasını hep. Bir underground sanatçısı olarak tanınıyor kendisi. Ona ait çizgi romanlara, çokça çizgi romanı, underground çizgi romanı zamanında imza atmıştı. Şimdi tabii underground overground oldu yani üstüne çıktı internet sayesinde ama Robert Crump 78 yaşında aynı zamanda iyi bir caz ve blues müzisyeni kendisi. Banjo, gitar, mandolin gibi çalgılar çalıyor. Onun yanı sıra işte R. Grumb and his Cheap Sweet Serenaders ile birlikte böyle retro blues şarkıları falan söylüyor. Neyse 17 yıl önceki kapağa dönecek olursak çok kapsamlı ve anlamda bir karikatür yer almış The New Yorker'ın kapağında.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 bir süredir hatta oldum olası diyeceğim limonidir e, ve bu durum e, Brexit ile birlikte artık iyiceğine e, göze batmaya başladı. Daha belirgin oldu. E, önce Fransızlar Fransa'da ikamet eden İngiliz vatandaşlarının oturma izlerini izinlerini uzatmak istemediler. E, çok yakından biliyorum bir dostumun e, başına geldi. E, pek çok İngiliz vatandaşı Fransa'yı son aylarda terk etmek zorunda kaldı.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 damgasıyla yaftalanma durumunda e, kalır kalabilir e, yani fiili bir savaş durumunda savaşa karşı karikatür çizmek dahi e, neredeyse imkansızdır yani çok zordur çizilse bile yayınlanacak mecra bulunamaz ve maalesef böyle durumlarda siyasi karikatürcü belki de mesleğini sürdürebilmek uğruna tarafsız kalmaz Şimdi bakın iki örnek anlatmak istiyorum. İki karikatürle. Hafta içinde bir İngiltere'de, diğeri Fransa basınında yer alan iki karikatür bunlar. Sadece seçtiğim iki örnek fakat sayıları çok fazlaydı geçen hafta. İlki İngiltere'den The Times gazetesinin karikatürcüsü Peter Brooks imzalı. Karikatürün başlığı horoz dövüşü. Fakat başroldeki horozlara bakacak olursak,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 nedense halklar artık bu konuyu iyice kanıksadılar mı yoksa bu pandemi durumundan bıkıldı mı bilmiyorum ama insanlar bana öyle geliyor herhalde pek orada olmuyorlar sanki Avusturyalı karikatürcü Marian Kemenski'nin karikatürü de biraz bunu anlatıyor bunu ifade ediyor bu karikatürde de kalabalık bir meydan görüyoruz yine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 Belçika'ya dönen bir kadında görüldüğü açıklanmış. Bunun üstüne de bu haber üzerine de mal bulmuş mağribi gibi atıldılar yabancı basına hemen Türkiye'den geliyor falan diye. Ama rahat olun, endişelenmenizi hiç mal yok. Maskelerinizi de gözlerinize takın, zira e, gerek İontek gerekse Astrazeneca araştırmalarını yöneten bir takım bilim insanları koronavirüsün virüsün mutasyona uğramış yeni varyantı o mikrona karşı da çok hızlı bir şekilde yeni bir aşı geliştireceklerini söylediler, beyan ettiler. Rahatladınız mı? Çok rahatladık. <gülüyor> i̇şte belki tam bu noktada e, Fransa'nın yine tanınmış karikatürçülerinden e, karikatüründe de ilginç bir şekilde küçük bir NA na diye ve adına da bir ünlem işareti koyuyor. Na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 Şu farkla ki e, Kanagawa'nın resminde bu büyük dalga deniz suyundan meydana geliyor biliyorsunuz. Deniz e, dalgası zaten. Na'nın karikatüründe ise e, üzerinde dolar simgesi olan e, yüzlerce para destesinden oluşmuş. E, bu dalga, dev dalganın önünde ise ağzında puro, ellerinde de e, ağzı dalgaya doğru açık, e, oldukça büyük bir çuvalla bekleyen mutlu mu mutlu bir adam var.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 Ben sonuncuyu seçtim. Evet, ben, ee, benim için de öyle. Nah. Doğru durumda. <gülüyor> nah. nah. evet. Peki, benim tercihim e, New Yorker'dan yanaydı, Crump'tan yanaydı. Ama ikiye bir, yine kaybetmiş bulunuyorum her zamanki gibi. Kaybetmeye mahkum bir durumdasın. Ama rahatlatıcı bir şey var, Almanya'daki vatandaşlarımıza da yardım edecekmiş Sağlık Bakanı. Ha. E, güzel, Almanya'ya gideceğim. Yani bütün insanlık görevi diyor ama özellikle de Almanya'da hastalanan vatandaşlara yardım edecekmiş. Anladım. Bir de Anladım. şimdi Dünya Anladım. Ticaret Örgütü toplantısı olacak bu hafta. Orada da eğer aşı patentleri kaldırılmazsa bu karikatür herhalde <gülüyor> tamamen gerçek olacak. Evet bir daha. E o, onu büyütüp asarız artık bir Büyütüp asarız evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ettim yaptılar diliyorum görüşmek üzere yayınlar hoşça kalın güzel rozante ile haftanın karikatürleri